محمد رؤيا بالنور قينته محمد لم يزل رم القدامى ما لا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك قائل الغرق كلهم محمد حاكم بالعدل ذو وشراف Muhammed Mardinul Inam ve Al -in Hikam, Möla Yıncı ve Salim, Daimen Abda, Ala Hafiz Bika ve Ayirin Xalqi Kullihi. Bismillahi r-Rahmani Selam. Alâ seyyidil mursilil muhammedin ve alâ âliye ve sahbî ecmâin. Mektubat-ı kaldığımız dersten devam ediyoruz. İman artmaz eksilmez Hanefi mezhebine göre diğer mezheplere göre, eşariye göre artar eksilir. Bunun e, aslında e, gerçekte bir iftilaf olmadığını beyan etti geçen mektupta. Bu itibarla sonda bir yani fezleke gibi hmm. buraya demek gelmişiz, buradan ileri gidememişiz. Bu bahsi tamam larken şöyle buyuruyor ve evza yine şu, şunu bil ki inne bazıları demişler innet tasdiq alimaniye imanla ilgili tasdik doğrulamak demektir bir şeyin var olduğunu kabul etmek doğru olduğunu kabul etmek inanmak demektir yani. Bazılarına göre bu mantık ilminde bahsi geçen tasdikten ibarettir demişler. Mantık ilminde ki tasdik ellezi ve şamilu li yakin. Onda şüphesiz inanmak da içine girebilir. Zan ve tahmine de şamil olabilir. Ee, şimdi biz ne diyoruz? iman İkrarun bil lisan tasdikun bil Dille ikrar, kalbile tasdik diyoruz. Şimdi dille ikrar söylemek demek işte. Kelime-i şehadet okuyoruz. Onu dille okursak ikrar dille ikrar oluyor. Kalbile tasdik nedir? Allahu Teala'dan başka hiçbir ilah bulunmadığına, Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olduğuna inanmak. Yani bunu tasdik etmek. Tasdik doğrulamak. Yani bunun doğru olduğuna inanmak. Bazı kere insan ağzından söyleyemeyebilir. Dilsiz olur mesela. Bu durumda bizim anladığımız yani bizim itikat kitaplarında zikredilen ve bize öğretilen tasdik böyle zanna, tahmine, acabaya müsait değildir. Şüphesiz bir inançtır. Bundan asla dönmek ve döndürülmek mümkün değildir. Bu hususta kim ne kadar vesvese ve evham verecek olsa yani mevzu açacak olsa şüphelendirecek laflar konuşsa biz bunda acaba demeyiz mesela. Onun için burada zan devreye girmez. Çünkü zan şüpheli bir düşüncedir. Bu itibarla bu mantıktaki tasdika benzemez. Mantıktaki tasdik tasavvur tasdik denen yani tasdikin karşılığı tasavvurdur. Tasavvur hükümsüz düşünmek. Ne demek hükümsüz düşünmek? Daha dedin Aklına dağa geldi ama bu da işte ulu mu, kısa mı, cüce mi, ağaçlık mı, kraç mı falan bu bir şey düşünülmeden. Sadece bir dağ veyahut da su veyahut da hava yani soğuk mu, sıcak mı işte efendim ondan sonra tatlı mı, ekşi mi, acı mı falan hiçbir şey yok. Mutlak manada dağ, mutlak manada Su, mutlak manada hava, hükümsüz, icap ve selp yani olumlu, olumsuz, müspet, menfi bir şey yok. Buna tasavvur deniyor. Yani sade düşünce, Türkçesi, sade düşünce. Düşünmek bir şey. Ama tasdik onun karşılığı oluyor. tasdikte hükümle düşünmek. Bir hüküm vererek, yani hüküm vererek düşünmek deyince bu da mesela, bu da ulu dağ. İşte efendim, yeşillikli bir dağ, ağacı bol. İşte benim havayı düşünüyorsun. Hava sıcak olarak düşünüyorsun. Veya soğuk olarak düşünüyorsun. Yani ona bir sıfat ekleyerek, bir hüküm vererek güzel hava, kötü hava diye düşünüyorsun. Veya suyu, bal gibi tatlı veya ekşi veya efendim bulanık, çamurlu. Yani böyle bir vasıfla düşündüğünde buna tasdik diyorlar. Mutlak manada su dedim mi, genel su. Ne olduğuna karar verilmemiş ve hatta hakkında bir sıfatı konuşulmamış bir su. Halis düşünce yani. Buna tasavvur, tasdik diye mantıkta bazı böyle şeyler var. Tasnifler var yani. Şimdi bu imanda bahsi geçen dille ikrar, kalbi tasdik. E, dille ikrar kelime-i şehadet okumak, kalbe tasdik de böyle bir hüküm vererek düşünmek falan bunu ya bir hüküm vererek düşünmek deyince bu tasdik mantıkta konuşulan tasdik zanda içine girer. Ben bu suyu ekşi olarak düşürüyorum. Veyahut o dağı ben işte 2000 metre rakımlı düşünüyorum. Öbürü yok ya 2000 yok 1500. E şimdi bu bu gibi tasdiklerde zan olur, tahmin olur, atbasyon olur, mübalağa olur. Olur da olur yani bu şimdi Çünkü şüphesiz inanç bahasına gelmiyor bu. Bir hüküm vermek. Menfi, müsbet bir hüküm vermek. E senin müsbet de hüküm verdi. Öbürün menfi hüküm verirse. ve da seni bozacak bir şey söyler. Sen de orada yine zanla düşersin. Acaba'ya düşersin. Bu, o tasdikte bunlar geçerlidir. Ama bizim kalbiyle ile tasdik dediğimizde efendim, kendisine ihtilaf olacak. Ee, soru-cevap çıkacak. Şüpheye mahal bırakacak bir tasdik yok ki bizim iman dediğimizde. Bizim iman dediğimiz işte, <gülüyor> asla şüphe etmediler, kesin karar verdiler. İnandılar, doğruladılar demektir. O zaman burada artma, eksilme onun için söz konusu olmaz. Anladın mı? Öbür türlü bir hüküm vererek bir şeyi idrak ediyorsun. Fakat... Senin o idrakinin artması ihtimali de var, eksilmesi ihtimali de var. Neden? Yakini derecede değil. Talih Hazreti Takdir, sen mantığa göre tasdikten bahsedersen, yümkülü ziyadetü ve nüksanü fî nefsil iman. O zaman inanmanın kendinde bile artma, eksilme, düşünmek mümkün olur. Çünkü neden? Senin orada verdiğin hüküm, efendim, artmaya da müsaittir, eksilmeye de müsaittir. Emareler belirir, deliller zuhur eder. Bir başka bilen olur. Ben içtim, ben yedim, ben gittim, ben geldim. Yani sen bunu böyle düşünüyorsun ama ben işin içindeyim, daha iyi biliyorum falan. adam Allah Allah falan. E burada art artma da olabilir, eksilme de olabilir. Verdiğin kararda yani ahiret var mı diyelim. şu i̇şte melekler var, cinler var, peygamberler var, kitaplar var. Bunlar haktır. E sen bunu böyle genel manada düşünürsen tabii ki bu artar, eksilir dersin. Ama sen bunu Lakinne sahiha, bizim burada imanda kalbiyle tasdik dediğimiz, tasdikteki e, sahih olan mana, ennel muradev tasdikuhuna, burada kast edilen, iman babında kast edilen doğrulamak, el yakînû, şüphesiz inanmak. Yani Hz. Efendimiz ne buyurdu? Levkü şüfel gıtaale mezdetü yakînâ. Önümden, gözümden, ahiretten, perde peçe, kaldırılacak olsa, şimdi... Yani cenneti cehennemi gözümle görsem imanımız ne kadar artmaz. Niye artmaz? E çünkü artmaya müsait durumu yok. Ha şimdi Efendimiz'in bulunduğu makamla bebimizin makamı aynıdır demek istemiyoruz tabii ki. O görmüşten öte inandım demek istiyor. Görmüşten öte. Ama bizim de imanımız aynı olmalıdır. İnanmak bakımından. Ama nur bakımından fark eder. Biz cenneti cehennemi gözümüzle görecek olsak... ...bir devre açılsa bize bir kapı pencere... ...biz orada biraz seyredecek olsak, ...ondan sonra dönüp hanımımızla ha ha ha yapabilir miyiz? Cehennemde yananları, bağıranları şu anda görecek olsak... ...efendim, ibadetten kafamızı kaldırmayız... ...zikirden kafamızı kaldırmayız... ...vurup kafayı uyuyabilir miyiz? Uyuyamayız. Çünkü neden? Tamam, itikadımızda, inancımızda, tasdikimizde... ...zerre kadar şek şüphe yoktur ama... Nuru bakımından da gözle görmüş makamında değiliz tabii. Yakînî iman yüksek mertebedir. Ama inandığımız şeyde şüphemiz olmaması bakımından hepimiz yakînî imandayız. Şüphemiz olmaması bakımından. Ama nuru olması bakımından, nurunun gücü ve kuvveti bakımından bir veli hususi veliler mertebesine gelemeyiz. Nerede kaldı sahabe mertebesine geleceğiz? Nerede kaldı dört halife makamına geleceğiz? Hazreti Alef'erimiz Keramallahu Teala'nın ulaştığı zirve noktaya ulaşacağız. Onu kastetmiyoruz. Ama şimdi biz de cenneti cehennemi bu kadar okuduk, okuyoruz. Ayet, hadis anlatıyoruz, dinletiyoruz. Siz de dinliyorsunuz. Burada biz buyurulanların hepsine şüphesiz inandık. Şu anda bize de açılar gösterseler, aa aynı okuduklarımız gibiymiş. İnandığımız gibiymiş diyeceğiz. Fazla ne artacak yani? Çünkü bize her şey bildirildi kefer şey olabilir. Bilmediğimiz, duymadığımız konular belki vardır. Kitaplarda yazılan her şeyinde okumuş anlamış değiliz. Ama bunlar teferruata girer. Ana hatlarıyla hepsi Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde buyurulduğu üzere biliyoruz yani. E o bunda da şüphetmiyoruz. etmiyoruz. Onun için bu lel manil ve vehmi böyle düşünceye, tahmine, vehme, hayale Şamil olan genel manada bir, ben bunu böyle doğruluyorum, buna böyle bir hüküm veriyorum. Hakkiyet hükmü, var hükmü, doğrudur hükmü, gerçektir hükmü veriyorum. Veriyorum ama işte sen beni başka türlü ikna dersen veya öbürü başka bir şey delil getirirse, öbürü bilmem bir şey lafa çağırsa falan, bu değiştirebileceğim şekilde bir hükümdür. Bu mantıktaki tasdiktir. Bu bizim mantıktaki tasdıktan bahsetmiyoruz. Yani mantık ilminde. Mantık derken akıl mantık <gülüyor> değil yani. Bir de aklıma mantığıma göre onu anlatmıyoruz. Burada. Mantık diye bir ilim var. İşte felsefenin mukaddimesi diyebiliriz ona. Bu mantık denen ilimdeki konuşulan tasdik diye bir ıstılah var. Deyim var, terim var. Demin anlattığım dersin başında. Burada maksat bu değildir. Ya nedir? Hiç zerre kadar şüphe kaldırmayacak şekilde doğruluk e, ile vasıflamaktır. Yani neyi? Şahımtübillahi ve melaqeti ve ve ve ve min ve Bunların da manalarını bilmek lazım. Papağan gibi ne dediğini bilmeden konuşmamak lazım. Papağan bile ne dediğini bilir ya. Öyle milletler ki amenti okur manasını bilmez. Nasıl Müslüman olacak? Mutlakı manasını bilmek lazım. Tabi manasında tafsilatı ciltler dolusu kitap açılımı vardır. Çünkü peygamberlere inandım diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mütevatir hadislerini nasıl inkar eder? Peygambere inandımı bozmuş olur. Efendi Hazretleri hep derdi. Kitaplara inandım deyince başta Kur'an gelir. Bizi de ilgilendiren sade odur zaten. Ama sen şey, Kur'an'da geçen bir ayeti inkar ettiğin zaman... Ve kütübüyü, kitaba inandım ina, şeyini bozmuş olursun. Birçokları da e, mütevatir hadisleri, hadis-i şerifleri inkar ederek, seni inkar ederek, ehli sünneti reddederek, Kur'an-ı Kerim'de geçen helal, haram, emir, yasakları bazılarının veya bir kısmını veya birçoğunu inkar ederek, ahmentüsünü bozmuş olur. Ama ona sorsan hala Müslümanım der. O ayrı davul. Fakat biz neden bahsediyoruz? Şuurlu bir Müslümanın Amentü hakkındaki kararından bahsediyoruz. Bu esasların hepsini bu adam tasdik eder. Ne manada tasdik eder? Zerre kadar şubesi olmayacak. Kesinlikle bütün dünya karşısına çıksa bu böyle değil diye mücadele verse efendim her türlü delil şey, efendim kendine göre yani safsata getirecek olsa bunun kafası zerre kadar bulanmaz bulaşmaz. Hiç acaba demez. Tersine imanı atar. Kuvvet bakımından. Nur bakımından yani. Çünkü mücadelede insan daha çok daha vahsla sahip çıkar. Karşı taraf olduğu zaman saflar sıklaşır yani. Bu itibarla e, bizim anladığımız tasdik e, şüphesiz inanmak demektir. Mantık ilminde geçen tasavvurun karşılığı olan bir tasdik değildir ki artmaya eksilmeye ihtimali olsun. Galilimamüle <gülüyor> azamu imam azam ve bu hanife rabbü allah buyurdu enemü müminün ben müminim inanmış biriyim. Hakk'a hiç şüphesiz gerçek manada hakiki müminim de. Fakal İmam Şafii de dedi dedik "En-e müminün. Ben Müslümanım, müminim, inanmışım inşallah Allah dilerse." Şimdi burada Allah dilerse şu anda Müslüman değilim de Allah dilerse Müslüman olacağım demek istemedi ki İmam Şafii. İşte aynı demin ki maksat. Ne dedi? İman artar eksilir. i̇mam Azam dedi: Artmaz, eksilmez. i̇mam Azam neyi kastetti? İnanılacak şeyler bellidir. Onlara inanan Müslüman oluyor. Zaten birini inkar etsek ya oluyor. Ahmetür'ün birini inkar etsek kafir oluyor. O zaman neye artacak eksilecek? Yeni bir vahiy gelmeyecek ki demek istedi. İmam Şafii ne demek istedi? Artar eksilir. E, kuvvet bakımından artar eksilir. Şimdi beşe beş katan adamla beş vakit kılmayan adamın imanına bir diyebilir miyiz? İkisi de Müslüman. Biri zinadan kafasını kaldırmıyor. Öbürü namahrema bakmıyor. Yani bunların imanına bir diyebilir miyiz? Biri bir kuruş e, kul hakkı için Fizan'a gidip geri iade ediyor. Öbürü amutuyla götürüyor. Kul hakkı mul hakkı ne bulursa al aram yiyor. He bunların imanına bir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Nur bakımından kuvvet bakımından bir değil. Yoksa inandıkları bakımından aynı ahmet diyor. O da inanıyor. O da inanıyor. O da inanıyor hırsızlık aram. O da inanıyor gasp aram. Kul hakkı aram. Kamu malını yemek aram. Herkes inanıyor buna. Buna inanmasa zaten adam da çekeyim mi? Kul yemek helal. Zaten kafir olur o zaman. Yani onun Müslümanlığın zaten konuşmayız tartışmayız. Yani İmam Şafii kuvveti artar eksilir demek istiyor. O bakımdan artar eksilirin müteallakı orasıdır anladın mı? Şimdi burada İmam-ı Azam niye diyor ben hakiki Müslümanım da? İmam Şafii kalkıyor diyor ki ben inşallah Müslümanım. Yahu <gülüyor> ve bu ikisinin çekişmesi fil hakikati. İşin gerçeğine bakarsak laf Bu lügatta sözde kalıyor. Yani manasında derinliğine indiğimizde bir ihtilaf yok. Mezheb-ül İmam-ı Azam'ın mezhebi yani buradaki görüşü bir itibari zamanil hali. Burada elif lamlı yazmış. Bu nahibe uymaz yani. Bir itibari zamanil hali. Bir itibari zemanil hali olacak. Hal zamanı itibariyledir. Hal demek şu anda. İmam-ı Azam diyor ki ben gerçekten müminim. Ne demek şu? Şu anda ben gerçekten müminim. Ben şu anda nasılım mesela? Sen nasılsın? Hakiki bir manada mümin değil misin? ben var mı imanda? E yok. O zaman ben gerçekten müminim. Tamam. Ve mezheb-ül ikincinin mezhebi yani imam şafi ne demek şu? Bi'atibaril meal'i. Gelecek itibariyle. Ve akıbetil ehvali. Hallerin neticesi itibariyle. Yani ne demek şu? Şimdi Müslümanım ama ileride kalbim kayar mı? Efendim eee Kafam bu işten cayar mı? Yarın bir gün iblis meleklerin hocası iken ne hale geldi yani? Peygamberde olmadığımıza göre son nefesimizde meçhul olduğuna göre Allah imanımızı muhafaza etsin diye dua ettiğimize göre gelecek itibariyle ben mümin öleceğim diye kimse yemin edemez yani. O zaman ne devreye girer? İnşallah Allah dilerse Rabbimin izniyle fazlü keremiyle bu gibi tabirleri ilave etmek icap ediyor. Onun için ben hakikaten müminim diyelim manası e şu anda imanımda şüphem yok. Ben inşallah müminim demek inşallah mümin ölürüm demektir. Buradaki bunlar güzel anlarsak yani Maturidi ile Eş'ari arasında da böyle farklar varmış gibi bu işleri karıştırıp büyütmenin de kimsenin imanına, itikadına faydası yoktur. Maturidi ve Eş'ari ikisi de 50 sünnetin kanatlarıdır, kollarıdır. Arada böyle ufak tefek gerçi bazı asırlarda bazı dönemlerde şimdi Caner Taslaman gibi birileri çıkıp cübbeli böyle diyor ama bunlar birbirini kırdılar, vurdular. Ne hutbelerde nelerde birbirini tekfir ettiler. İşte benim harp çıktı, olaylar falan diyebilir. Ve bunlar kısmen yaşanmıştır. Kısmen. Ama bu nedendir? fitnecilerin, müteassip bağnazların, e, fesattan başka bir şey düşünmeyen din düşmanlarının araya girmesiyle efendim e, oluşturulan sun'i gündemler ve yapmacık şeyler fakat cahil insanlarda bu ne yapıyor? Prim yapıyor. Mesela akıllı insanların arasına bakıyorsun en büyük ihtilaflar bile çözülüp bir yere bağlanıp bir kavga gürültü çıkmıyor ama cahil ve kültürsüz insanların eline düştüğü zaman aynı konular bir de bakıyorsun birbirine girmişler ortalığı yıkmışlar. Ya İmam-ı Azam'la İmam, Azam İmam Şafii'nin radıyallahu kendileri görüşlerinde yan yana gelseler otursalar sen onların görüşleriyle ilgili ihtilaftan dolayı birbirini öldürmek hakıyorsun ama onlar yan yana gelsin otursalar birbirine çok aşırı hürmet ederler, tazim gösterirler ve e, mücadelelerini ilmi Çerçevede yaparlar. Hiçbir fitneye de sebebiyet vermezler. Anladın mı? İmam-ı Azam radıyallahu anh zamanındaki dünya kadar şey çıkmış. Müçtehit vardı. Her yer müçtehit kaynıyordu. Ulema fukuğa kaynıyordu. Nerede duymuş İmam-ı Azam biriyle yumruklaşmış veya biriyle kavga etmiş? İmam Şafii biriyle kavga etmiş. Nerede duyulmuş? Çünkü onların delilleri çok kuvvetlidir. Delilleriyle zaten efendim biri öbürünü. Yenerse de öbürüyle mağlup olsa da kabul eder. Kabul eder. Çünkü neden? İnsan bile bile hak zahir olduktan sonra kibir etmek, reddetmek Allah'ın en sevmediği vasıftır. Müstehitlerde böyle bir vasıf olabilir mi? İmam-ı Azam Efendimiz değil başka müstehitler. Kendi döneminde İmam Şafii, İmam Ahmed bin onun dönemi değil. Onun hayatında da sağ değildiler. İmam Malik de görüştü bir tek dört müezzebin İmamından İmam-ı Azam'ın görüştüğü. Bir tek İmam Malik de görüşmüştür Medine'de. Ama tabii çok müştehitler vardı onun döneminde. İmam-ı Evzailer İmam-ı Dolu müştehit aynı dönemde yaşamıştır. Görüştüğü olabilir. Görüşleri birbirine intikal eder tabii. İnsanlar talebeleri birbirine geliyor, getiriyor. velakin lakin e, İmam-ı Azam Efendimiz radıyallahu teala kendi talebelerinden yani ki onlar onun ayarında müştehit. Yani sonra yeni mezhep kurmuş değiller. E, İmam Ebi Yusuf da bir şey söylese, İmam Yusuf'un görüşüne döndü olmuştur. İmam Muhammed talebesidir, onun görüşüne döndü olmuştur. Ne bakımdan? E çünkü onlar nefis için ben böyle dedim, böyle olacak. Veyahut da ben böyle anladım, sen benden ileri nasıl anlayacaksın? Arkadaş sen benim talebemsin. Bırak kendi ayarındaki müçtehitlere, evzailere, maliklere. Rıdvanullah Ali Mecmuin. Kendinden okuyan, sıfırdan yetiştirdiği bir talebesinin bir delil getirmesi karşılığında o delile izan etmiştir. Tamam öyleyse bu, bu delil varsa tamam ben bu işe döndüm diyebilmiştir. Çünkü onlarda ne yoktur? Kibir yoktur. Kibir nedir? Hakkı bile bile reddetmektir yani. Zaten 13'ün onların mezhebi yaşıyor. Ha şimdi bugün e, ortaya atılan birçok fikir, mefkure, görüş yaşıyor mu yaşamıyor? Daha çıktığı gün köpük gibi sönüp atıyor. Çünkü neden? Sahipleri hakkı bile bile... ...batılı tervici etmek için... ...ya maddi menfaatler temin etmek için... ...ya nefsi inatlara girmiş... ...kendini ortaya çıkarıp meşhur etmek için... ...halif, tuğraf... ...başka bir şey konuş, yeni bir şey konuş, ters bir şey konuş ki... ...meşhur olasın kaydetsince... <gülüyor> ...amel ettiklerinden adamların bir kuruşluk itibarı yoktur... ...peşlerine bir kişi gitmiyor... ...ama burada bakıyorsun... ...ümmeti İslam'ın yani ne diyeyim sana... ...iki milyara yaklaşmış Müslüman'ın... E, e, ...yani... E, ...bir çoğu... Yarı, ...yani... Belki de yarıya yakını diyebiliriz. Belki de yarı, yarı da var. Hanefi mezhebindendir. Yani Hindistan'ın zaten 250 milyon Müslüman kafadan küllün Hanefi. Afganistan'ı öyle, Pakistan'ı öyle, Türk'ü cumhuriyetlerin tümü öyle. 200 milyon Türk'ü cumhuriyetler var. Yani normalde bir buçuk milyar Müslüman sayarsak, Ehl-i Sünnet'i, Şia-i bilmem neyi çıkartırsak, bir, bir buçuk milyarın üçte biri yarısına yakını Hanefi cebindendir? Bunu neden söylüyoruz? E bunlar Allah indinde muhtemer olmasalar, efendim kibirli olsaydılar, hakka karşı direnen kimçeler olsaydılar, ne Şafi mezhebi bugüne gelirdi, ne Hanefi, ne Hanbeli, ne Maliki. E demek ki burada bu aralarında görüş ayrılığı fıkıhta veya akaidde Maturidi Eş'ari böyledir. İmam Maturidi Eş'ari zaten el Sünnet ikiye ayrılır Maturidi Eş'ari. Bugün e, selefin görüşünde insan Maalesef kalmamıştır selefin görüşündekilerden olduğunu iddia eden selefi geçinenler el Sünnet'ten tümünden hariçtir, seleften de hariçtir. Çünkü seleften hiçbiri Allah göktedir demez. Seleften hiçbiri Allah Teala'ya mekan isnat etmez. Cismiyet isnat etmez. Yarattığı kullarına, mahlukatına Allah'a haşa benzetmez. Ama İbn Teymiyye kafası ve Abi kafası ben seleftenim der. Halbuki Selef'ten hiçbir alakası yoktur. Selef'ten hangisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrini ziyareti günah sayar? Medine'ye kabri şerifi ziyaret için gitmeyi efendim günah sayar. 3 asırda geçen selefin hangisi? Sahaben hangisi? Bilal Habeşi. Şam'dan kalkıyor geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerifini ziyaret yani Şam'da. Şam şerif nere Medine nere. Sırf kabir ziyadetine geldim diyor. Ben Resulullah'a ziyarete geldim. Çünkü o ölmedi diyor. Anladın mı? Onun için şu anda Ehl-i Sünnet e, itikadına sahip olanlar iki kısımdır. Maturidi ve Eşaridi. Bunun Ehl-i Sünnet yoktur. Dört mezhep de buradadır. Hanefi Maturidi'dir. Diğer üç mezhep Eşaridi'dir. Bunların arasındaki nizalar bazı zaman suni gündemler yapılarak, fitneler çıkartılarak, maddi menfaatler temini için işte biri kralın gözüne girmek istiyor, bir bölgede bir muhitte valinin, emirin efendim, nezdinde itibar kazanmak istiyor. Kendi mezhebini orada terviz edip etmek isterken öbürünü yermesi lazım. Bilmem ne bu sefer oradaki vali, emir vesaire, bunlar da cahil insanlar da oluyor, oldu dönemlerde. E bunlarda mutezile bir ara sahip olduğu şey Bağdat iktidara. Abbasi devleti döneminde mutezile iktidar oldu. Ahmet Ünlü zindanlarda kamçılattılar, kırbaçlattılar yani. Ama burada ne yoktur? Burada gerçek ulema arasında hakiki bir ihtilaf olduğundan çıkmamıştır bu kavga gürültü. Bunlar siyasidir. Ne demek siyasidir? Devleti yöneten Abbasi halifesi veya kimse, bu yönetici, Veyahut devleti değil de bölgeyi yöneten eyalet valisi diyelim. Vali, emir, o zamanlar emirler çok güçlü. Şimdiki gibi, şimdi Türkiye'deki bir vali, bir kaymakam bir şey çıkartamaz ki çıkarttığı anda zaten hemen internete düşer. Kendine göre bir şey hareket yapmak kalkarsa yani bugün bu saatten bir saat geçmez. Cumhurbaşkanı bile açıklama yapar. Ne konuşuyor bu ya kanunda böyle bir şey yok der yani. Onun için şimdi kabak gibi her şey ortada oluyor tabii ki. Ama eskiden öyle değil. Bir yerden bir yere haber, iki ayda gidiyor. Oradaki bir vali kendi kafasına bir şey yapıyor, bir uygulama yapabiliyor. Bir alimi hapse attırıyor, bir bilmem ne. Başka bir alim onu ikna ediyor. Diyor ki bu adam çok yanlış itikadı var, bunu bir dövmek lazım falan. Vali orada onu şeyine adam hapse atıyor, kimini dövdürüyor, bilmem ne. Bazı kelleler de gidiyor batılı şekilde, haksız yere. Ama bunlar yönetimlerin, yönetimleri ele geçiren, yönetimlerde etkili olan, Tabii el-i hiçbir zaman bunu yapmamıştır. Muhtezile bunu yaptırmıştır. Muhtezile, şia, işte olduğu gibi birçok el-i sünnete ne zararlar, ziyanlar verdiler. Safevi devleti, Türk devletiydi veya Türklerin devletiydi. Fark etmez bunun. Türk'ü, Kürt'ü, araba acebe olmaz. Batıl olduktan sonra, itikadı batıl olduktan sonra savunulacak bir tarafı olmaz. Yani ama bunlar Maturide-i Şarif'tilafı'ndan çok savaş çıktı veya mutezile ile el-i sünnet arasında neler oldu şeklinde Caner Tastaman gibi konuşma yapanların e, lafları saptırmadır, çarptırmadır. Çünkü ona bakarsan İmam-ı Azam Şafii arasında büyük kavga var. Ona bakarsan hak mezhepler birbirine girmiş. Onlar Bunlar kasıtta yapılan beyanlardır ve iftiralardır. Böyle bir şey yoktur. Bak İmam-ı Rabbani ne kadar çözüm yapıyor. Hanefi diyor ki ben gerçek müminim. Şafii diyor ki inşallah müminim. Ne alakası var? Diyor ki bu diyor ki ben şimdi Müslümanım ama Şafii diyor ki yarın olacağımız belli değil. İnşallah ölürken de Müslüman olur. Aradaki fark bu. Ama sen burada vay ben gerçek müminim. Öbürü diyor, ben inşallah müminim. Sen nasıl inşallah dersin? Derdin demezdin, yerdin yemezdin. Kalktık kavga çıktı birbirini öldürdü. Böyle bir şey yok yani. Hakiki maturideş aride böyle bir kavga çıkmamıştır. Bu kavgalar ...bölgesel olmuştur. O dönemdeki cehaletten istifade... ...bazı... ...nefsine uymuş... ...hükümeti devleti veyahut da neyse... ...emiri valiyi ele geçirmek isteyen bazı hocaların... ...diğerlerine gıcığından... ...şahsi ve nefsi gıcığından... ...mezle ilgili olmadığı halde... ...kendi görüşünü empoze ederek... ...oradaki yönetime... ...diğerlerini de batıl göstererek... ...bunlar sapıtmış, milleti yoldan çıkarıyorlar... ...milleti dinden edecekler falan diye... Valinin emrinde neyse kendine göre ilmi olmadığından, cahil olduğundan ona kanmak suretiyle o alimi hapse attırmış. Veya bazı yerlerde efendim kuru kalabalıkların birbirinden kavgası çıkmış olabilir. Bunlar cüz'i bir meselelerdir. Ama mezheplerin kendi şeyinde Maturideş Ani'nin itikat metinlerinde, itikat teferruatında veya dört fıkıh mezhebinin bu kadar ben dört mezhepten de fıkıhtan da okuyoruz yani. Hiçbirinde birbirine saldırı, hiçbirinde bir hakaret, hatta yani tazlil, bu yanlıştır, manştır birleşiyor. Şey Delilini söylüyor, bize göre böyledir diyor, takviye yapıyor, delillerini güçlendiriyor. Öbürü onun delillerini çürütmeye çalışıyor, kendi delillerini takviye etmeye çalışıyor. Bu kadar. Münazara ilmi çerçevede kalıyor. Onun için niza lafzıydır. Yani sözde bir tartışma gibi görünüyor, işin gerçeğine indiği zaman. Zaten yani bu bir anlayış meselesidir. Ebu Mesutluk Efendimiz sessiz kılıyor teheccüde gece namazını. Aynı normal bizim öğlen ikindi namazına sessiz kıldığımız gibi. Hazreti Ömer Efendimiz bağıra bağıra okuyor mescitte, teheccüde. Anladın mı? Sahabeden biri Bilal abi, Ebu Rehrim olabilir Onu da şey diyorum O da bir ayet o sureden bir ayet bu sureden Atlıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de geliyor Sebebini soruyor diyor Ya Babakir sen niye sessiz okursun E diyor ki Ben diyor kime işittirmek istiyorsam ona duyuruyorum Yani <gülüyor> Ya Rabbim duyuyor diyor Yani Hazreti Ömer'e diyor ki Sen niye sessiz bas bas bağırıyorsun ya Gece namazı sesli kılınabilir ama evdekileri komşuları uyandıracak şekilde hareket yapmayın. Ama hanımı uyandırmak istiyorsan ayrı hanımı uyandıracak kadar sesli okuyabilirsin. Hani kalksın teheccüde. Hazreti Ömer de diyor ki: "Efendim o o kızıl o kızıl o şeytan." Ben diyor uyuyanları uyandırıyorum, şeytanları da kovuyorum. Yanaşamasınlar. Kur'an'ı sesli okuyorum. Cinler, şeytanlar kaçsın diye. Ömür sahabiye soruyor. Sen niye o adet oradan bir ayet, buradan bir adet ya? Niye düz gitmiyorsun? O da diyor ki ne diyor? Temizi temizle katıp karıştırıyorum. Hepsi mübarek diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, böyle küllükün kat esab. Hepiniz doğru yaptınız. Halbuki sesli bağırmakla sessiz zıt şeyler. Ama nasıl hepsi doğru yapabilir? Çünkü niyetler iyi, akıbetler iyi. Bir sorun yok. Bir gibi? E, öğlen namazında sesli okumuyor ki şerata muhalefet olsun. Akşam namazında sessiz okumuyor ki farzda şerata muhalefet olsun. Teheccüd açık alan isteyen sesli okuyabilir. İzâ sallâ hâdûkum bille'l felliyece'l bil-kıra'ati. hazir Şerif'te cehri okumaya teşvik vardır. Gece teheccüd kılarken sesli okuyun. Fe'innel melâketleun mâraddâr Çünkü etrafınızda melekler var. Bir de evde bulunan, her mahalde bulunan cinler var. Sakinler var. Her yerin kendi cinleri var bölgesel. Onlar da Estimur İlahi, onların Müslümanları var. O kişinin okuduğu Kur'an'ı dinlerler, feyiz alırlar, nur'a kavuşurlar. Hatta e -e ona cemaat olup uyarlar melekler. Teheccütte sen ama meleklere imam olduğun Hürşit Efendi gibi niyet etmen lücum yok. Sen e, normal namazına durursun, melekler sana uyarlar. Orada imama uydum niyeti onlar yaparlar. Sen meleklere imam olduğum diye niyet etmen gerekmiyor yani. Ama onun namazıyla birlikte kılarlar diyor hadis-i şerif. Ali Adar Efendi babamız da bu hadis notlarında el yazısıyla yazmıştır. Hal böyle olunca ne demek istiyoruz? Efendim yine aynı bir misal verecek olursak mezhepler arasında ihtilafta. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İşte Kandek Muharebesi'nden döndüler 25 gün orada çok büyük sıkıntılar çektiler. Karınlarına taş bağladılar aç açık kaldılar. Neyse Allah rüzgarla def Müşrikleri gel geldiler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tam işte kılıcını, zırhını üstünü çıkaracakken Hz. Cibril nazil oldu. Dedi ki harp devam ediyor. Ya, ne devam ediyor? Müşrikler gitti biz geldik bir evimizde bir dinleneceğiz. Yani bir nefes alacağız. Bir lokma bir şey yemek isteyeceğiz. Yok. <gülüyor> Yo, Yahudiler müşriklerle anlaşarak seninle olan antlaşma olanı bozdular. Kurayz oğullarının nadir oğulları. Allah ahirete inanan Müslümanlara ilan yap, Dellal Barttır. İşte kuşluk vakti mi döndüler nasıl olduysa Khandak'ta. Eee orada kılacak. Allah ahirete inananlar ikindiye Yahudilerin kalesinin yanında kılacak. Kalenin dibinde yani. Oraya tabii saldırmak için, muhasara için. Allah size orayı söz verdi Yahudileri, Nadir oğlan. Nadıroğulları Şam'a sürüldü de. Ama tabi kaleleri düştü enlihatinde. Kurayza oğulları katledildi. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde münadip arttı. Men kâne ümünü işte. La yusalliyennel asır. İkindiyi kılmayacak. Yani ikindiye kadar oraya gitmiş olun manasında. ikindi çıkmadan yani. İlla fi beni Kurayza. Kurayza oğullarının kalesinde kılacak. E şimdi sahb-i ekranla yola çıktılar. Zaten 25 gündür Handek'te kaldılar perişan, ot yok, ocak yok, aç, aç, aç, aç, susuz kaldılar. E, çünkü Medine'de ithalat falan, şimdiki gibi oldu. Yani buzdolapları, buzhanelerde malları koruma, stok şeyleri yok ki o zaman Birkaç gün bir şey gelmese, gitmese bir yerden, değirmenden bilmem ne yemiyor. Un kalmıyor, şey kalmıyor. E, bu şeyde, muhasara ve kuşatmadan dolayı da ithal olmadığı falan çok açlık oldu. E ki demiyor ki mesela o oraya bırakıp cepheye gidemiyorsun ki hurma alasın daldan. Vakit mevsimi değildir diyelim hurma zamanı Efendim bu açlık ve susuzluk içerisinde yeniden döndüler, kalklar toparlandılar onların imanının kuvveti tabii. Kurayzoğlan'ın kalesine gidiyorlar, egiliyorlar. Münadi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iğlancısı ne diye vardı? İkinci yıkılmayacak ancak orada kılacak. Yani demek istiyor ki geciktirmeyin, mutlaka yetişin. Şimdi sahabe ekrandan bazıları yollarda giderken yani şimdi arabayla 20-25 dakika yani Mescid-i Nebevi'ye 20 dakikada belki gidersin. Onların kalelerinin olduğu yere. Fakat tabii şimdi onlar yaya gidiyorlar. Dolayısıyla 20-25 dakikalık arabayla olan yol biliyorsunuz birkaç saat sürebilir. E şimdi bunlar giderken yolda ikindi geçecek o yani ikinci vakti ortalandı. Gidiyor, ilerliyor, akşama yanaştı. Şinsaabiye gramdan bazıları dediler ki ikindiyi kılı alıp. Biz oraya yetişene kadar Güneş batar ve kıldılar. Bazıları da dediler ki, Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diye bağırttırdı bize? İkin orada kılacaksınız. Bu sefer biz ne yapalım dediler, biz, biz emir tutacağız daha ne? Bize dediler ikindiği orada kılacaksınız, biz de gidemedikse ne yapacağız? Uçacak halimiz yok, gittiğimizde kılacağız. Dediler ve ikindiği kılmadılar. Yani akşam oldu veya kerahat girdi, neyse. Yetişene kadar. E şimdi bu durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler sonra tabi arz ettiler. Dediler ya Resulullah biz geçim geçirmedik, kıldık. Bazı arkadaşlarımız da dediler ki orada kılın emri var. Kaçta varırsak orada kalacağız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Küllüküm kat ya iki, iki tarafta doğru yapmıştır. Çünkü neden? Buradaki emrin, sözün manasına Allah ahirete inanan ikindiyi mutlaka o kalenin dibinde kılacak. Bu esasen Öbür sahabe şunu anladı. Buradaki maksat, bir an evvel yola çıkın, gecikmeyin demek istiyor burada. İkindi geçirmeden oraya kavuşun demektir bu. Yoksa ikindi geçiyorsa terge terhir edin demek değil. Onlar öyle iştahat etti, anladı yani. E diğerleri biraz zahiri mantık, düz mantık oldu ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları da siz namazını niye bıraktınız, ne biçim iş yapıyorsunuz? İkindi geçer mi ya oldu ya? Kılsaydınız ya siz ne, niye anlamıyorsunuz? Hiç ne sitem etti Ne azar etti Onlar dedi siz de işte doğru yapmışsınız Çünkü neden bu söz bu, bu manaya da geliyor Bu sözün bu manaya anlaşılma ihtimali de varsa Siz burada yanlış bir yorum yapmadınız yani Düz mantıktan gittilse de öbürü biraz daha Derin düşünce ister Yani burada maksat bu değil Budur Meselesi biraz daha derin düşünce ister e Herkesin de ilmi idraki aynı değil ki canım ya sahabe arasında da olsa hepsi eşit olmadığına göre. Ama hepsine de isabetli karar budur. Yani demek istediğim mezhepler arasındaki ihtilaf, müçtehitler arasındaki ihtilaf, sahabe arasında da devamlı vuku bulmuştur. Yolculuklarda vesairede, fıkıh meselelerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada yani aleni bir hükme muhalefet olmadıktan sonra o bile bile yani. Bile bile muhalefet. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını hep sesli kıldırıyordu. Adam gibi Kendi kafasına göre akşam Akşamı sessiz kıl. Böyle bir şey olmadı da mesela. Ha öyle bir şey olsa buyurur tabii ki sen. Sabit bir şeyi ne yorum yapıyorsun? Ama böyle bir şey de vakı olmadı yani. Zaten sabit olan bir şey değiş hiçbir yorum yapmaz ki istihad. Ama istihada müsaade olan şeylerde de hepsine on, o, olur verdi. Onay verdi. Burada istihadın aslına, kıyasın aslına mezheplerin çıkış noktalarına delil teşkil etti yani. Onun için bulunan aralarındaki muhalefetler, münazaheler böyle kavga, gürültü, harp, savaş çıkaracak neticede hiç zaman olmamıştır. Ama gerçek ehli arasında. Ama sen gidersen, bir valiyi kandırırsan, bir efendim kendi mezhebine sokarsan, ondan sonra da öbür mezhepteki adamları da düşman ilan edip onlara bir baskı ve hapis veya... Daha büyük zorlamalar yaptırırsan Bu senin nefsi şahsi bir şeyin olur O emirinde onu da cahilliği olur Onu da vebali olur Mezheplere buradan bir efendim, şey gelmez Şimdi onun için insan Ben gerçekten müminim diyebilir mi diyebilir Ama gerçekten müminim derken Ebu Bekut gibi Hazreti Ali Efendimiz gibi Hakiki manaya iman hakikatine erdim gibi bir iddia Zor bir iddiadır bu imanın hakikatına erdim anlamında denilmese de ben gerçekten müminim ne demek? İmanımda şüphem yok demek. O manada ben de gerçekten müminim. İnandıklarımda da şüphem yok, imanımda da şüphem yok. Hiçbir maddede de acaba demiyorum. İçimden de geçirmiyorum yani. Aves ha vesaire bir şey, bir vesvese geldi gitti o imana tesir yok zaten. Ama tabi İmam Şafii tarafı ben inşallah müminim derken maksadı nedir? Yani yarın gelir misin? İnşallah gelirim der gibi değildir. Çünkü yarın gelir misin? İnşallah gelirim derken adama hemen karşı taraf ne der? Ya sen bir söz ver. Yine inşallah geleceksin tabii Allah dilemezse zaten engel çıkar gelemezsin. Ama söz veriyor musun der. Ne yapmaz inşallah Allah yetinmez. Ne gibi efendi Hazretleri sakal bıraktırdığı adamlarda inşallah Allah yetinmediği gibi. İnşallah hocam. İnşallah hocam. Tamam de. Yani bazı yere yarım saat bir saat bununla uğraştığımız var Efendinin yanında. Tamam de inşallah. Tamam de inşallah. Yahu kaçışa bahane yapma. Zaten Allah dilerse bırakacaksın. Allah dilemese seni köşe yapardı zaten. Sakalın çıkmazdı yani. Sen sakalı kesiyorsun mübarek adam. Tane inşallah diyorsun burada. Söz verdi mi tamam de. Yani. Anladın mı? Tamam dedin ki adamın eli kopar yani. Hele Hurst Efendi'ye rastlarsan böyle sallama sallama sallama adamın. Buradan çıkabilir bazı kere. Bir saat uğraşıyor. Tamam de adam da tamam demiyor. O da on bırakmıyor yani. Anladın mı? Bu bizim e, İsmail Hacı Matır'ın böyle eskiye dayalı güzel özellikleri vardı. Şimdi maalesef o işlerde kalmadı. İnşallah burada de. Sen söz ver tamam de. İnşallah sonra söyle. Ama sen tamam demeden inşallah dersen ne demek olur? Kaçışa bahane olur. Ben söz vermedim ki. ha Şimdi ben mi müslüman mıyım? Müslümanım inşallah. E şimdi böyle bir Müslümanım inşallah İmam Şafii'nin maksadı bu değil ki. İmam Şafii'nin maksadı acaba son nefeste de Müslüman olabilir miyim? Allah dilerse inşallah mümin ölürüm. İleri bilmediğinden ileriye yönelik konuşuyor. Öbürü de ben gerçekten müminim derken imanımda şüphem yok. Şu anda Müslümanım diye görüşüyor. Anladınız mı? Onun için ikisi de aynı yere varıyor ve burada bir e, itikadi bir ihtilaf yoktur. İkisinin yönü ayrı olduğundan ikisi de manaları itibariyle doğrudur. Ama ve lakin yine de sakınmak, kaçınmak min suratil istisnai istisna suretinde istisna inşallah demek, Allah dilerse demek bir istisna getiriyor. Ne demek istisna getiriyor? Bir insan bir şey derken hatta zannedesem ben yani fıkıhta bile ben bunu sana sattım satıyorum inşallah falan demeler işi bir pay bırakıyor. Ondan sonra adam dönse, almaya kalksa o da dese ki yok ya ben cahidim falan ama neye göre cahidin, sattın işte falan ama ben inşallah demiştim. Yani bu inşallah işi ne yapıyor? İstisna ediyor. Ee, bu bir pay koyuyor yani. İstisna zaten Türkçeleşmiş. Bunu bundan ayırdım anlamında. Ee, bu Burada ben bir pay koyuyorum. Onun istisna sureti yani ben müminim, ene müminün, ene müslümün. İşte efendim esnemtü, amentü inandım iman ettim Müslüman oldum Müslümanım laflarını yani ikrarlarını tasdiki ikrar ederken kalpteki şeyi ifade ederken istisna durumlarından sakınmak evlata uygun olur ve tuta ihtiyatlı olur yani inşallah şeyini katmamak uygundur. he ben gelecekte mümin kalır mıyım son nefeste imanla ölür müyüm bilemiyorum inşallah mümin ölürüm demek istedim dersin ama Millet bunu anlamayabilir. Normalde nasıl ki şu anda halk dilindeki konuşmalarda, bir lafın peçine bir inşallah getirdiğin zaman pay oluyor, iş garantili olmuyor. Dinleyen de bunu böyle anlıyor, diyor ki ya adam inşallah dedi belki de gelmez hani. E bu noktada e, istisnai kelim cümleler, Allah dilerse gibi şeyi buraya katmamak lazım. Her yerde inşallah da uygun olmaz. Gizli kalmadığı gibi alel-mutsifi insafla düşünen burada bir vesveseye veyahut da karşı tarafı şüpheye düşürmeye e, efendim, lüzum yoktur. Töhmet mevkilerinden sakının. Adam da diyecek bu adamın müslümanlığı da mı şüpheli? Ne inşallah dedi sonunda ya falan. Yani herkes Şafii değil. Sen de şimdi e, birbirini anlayan insan da kalmadı. Şafii mezebi, eşari mezhebini bilen de kalmadı. Şu anda Hanefi'yim diyenin Hanefi'den haberi yok. Maturidim diyenin maturididen haberi yok. Eşariyim şafiyim diyenin de birçoğu kendi mezhebini bilmiyor. Böyle bir ortamda da ne yapmamak lazım? İşi şüpheye düşürecek ifadelerden sakınmak evla ve ahvattır. Yani daha ihtiyatlı olur. Onu demek istiyorum. Mesela ya inşallah demekte de ne var? O sen de ne biçim konuşuyorsun inşallah denmez. Ya kardeşim denmeyecek yer var. Fatiha ette okunur mu? Secdede okunur mu yani? Fatiha çok eftal bir suredir. Ama her şeyin yeri var da kıyamda okunur. Mesela ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? <gülüyor> Allah mağfirliğin şite. Ya Rabbi inşallah beni affet demeyin diyor. Yani. Ya Rabbi beni affettiler sen. Tamam. Allah merhamli inşite. İstersen bana, bana acı. Böyle bir şey demeyin diyor. Sahih hadiste. Velakin liyazim fil isteğini duasında kesin konuşsun. Azimli olsun. istisnalı şeyler konuşmasın feinnallahi teala ala mukrihele. Allah zorla bir şey yaptıran var mı diyor ve yaptırabilir mi? Yaptıramaz. E peki Allah kimse zorla bir şey yaptıramaz, seni de affettiremez, sana da merhamet ettiremez. Peki Allah kimse zorla bir şey yaptıramazken sen Allah'a ya Rabbi istersen yap bu işimi demenin ne anlamı var diyor? Zaten o isterse yapacak. Sen mi zorlayacaksın diyor. Onun için diyor, dua beni Allah'ın mağfirli. Ya Rabbi beni mutlaka affet. Allah'a merhamdül. Ya Rabbi bana kesinlikle rahmet et. Kesin azimli, azimetli, ciddiyetli ifadelerle dua yapılsın. Onun için birçok hocalar hala dua yaparken peşine hep inşallah diyorlar. Allah cümlemizi kabul etsin inşallah. İşte Allah dualarımızı kabul büyürsün inşallah. Böyle bakın birçok hocalar... Şu anda televizyonlarda da birçok nutuk atan, konuşma yapan, program yapan hocalar duaların sonundan hep inşallah katıyorlar. Halbuki bu yasak edilmiştir. Hiçbir duada inşallah demez. Ancak hani lafın gelişi şöyle gelirse Allah feder bizi inşallah. Nasip eder inşallah, nasip eder. işte dualıktan çıkıyor biraz, cümle biraz ikbari oluyor. Hadi belki kurtarır var ama Allah, Allah affetsin bizi. Affetsin bizi inşallah. Ya Rabbi affet bizi inşallah. Dedim mi bu yasaktır. Onun için her yerde inşallah da denmez. Her yerde Fatiha da okunmaz. Tamam mı? Her yerde e, efendim zikir de yapılmaz. <gülüyor> yani ne demek istiyorum? Her lafın, kelimenin, kelamın yeri var, makamı var, makali var. Her, makal, makal. her makamın kendine uygun konuşulması icap eden sözü var. Her söz her yerde de konuşulmaz. Bundan dolayı ilim lazım. Bu noktada da İmam Rabbi burada buyuruyor ki, ihtiyatlı olmak için ben Müslümanım derken, müminim derken inşallah kelimesi yanına getirmemek daha uygundur. Senin niyetin son nefes itibariyle olsa bile herkes bu senin niyetini ne demek istediğini bilmediğinden ya ne cahil adam der. E, hakkında dedikoduya bile sebebiyet versen milleti günah sokarsın. Ne gereği var? Onun için biz gerçek manada şüphesiz olarak müminiz. Allah imanımıza şahit olsun. Fazl-ı bu imanımız son nefesimizde de bize nasip olsun. Son nefeste cümlemizi, kelime-i şehadetle, hüsnü hatim ele, çene kapamak mühesser olsun. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sallallahu aleyhi ve selleme teslimen kathina velhamdülillah rabbil alemin amin.